1208, numaralı konu, Ebu Höreyre'nin çarşı halkıyla olan kıssası, Evet, Ebu Höreyre Medine çarşısından geçerken durarak, Ey çarşı halkı, siz amma da acizsiniz, diye bağırdı, Çarşı halkı, Ey Ebu Höreyre niçin, deyince, Ebu Höreyre, peygamberin mirası taksim ediliyor, Siz ise burada duruyorsunuz, ondan istifade etmiyorsunuz, Niçin gitmiyorsunuz, niçin ondan payınızı almıyorsunuz, dedi, Nerede pay ediliyor, diye sordular, Ebu Höreyre, mescidde, diye cevap verdi, onlar süratle mescide gittiler, Ebu Höreyre de orada durdu ve kendilerini bekledi, geri geldiklerinde yara niçin geri döndünüz, dedi, ey Ebu Höreyre, biz mescide vardık, içeri girdik, orada taksim edilen bir şey yoktu, dediler, Ebu Höreyre onlara, peki, orada ne gördünüz, mescidde kimseyi görmediniz mi, dedi, gördük, bazı kimseler vardı, namaz kılıyorlardı, bazıları da Kur'an okuyordu, bazıları ise helal ve haramı müzakere ediyorlardı, dedi, Ebu Höreyre, işte, rahmet olasıcalar, peygamberin mirası budur, dedi.